Yarım saat sonra üstad çift merdivenin üstünde bir eliyle ensesinden tutarak Faustin'in daha sonra yeniden yere dek inmek amacıyla kabın yukarısına çıkmasına yardım etti. Gösterinin tümünde bulunmuş olan Kantorel görkemli müzik yelesini inceledi ve her saçın çevresinde akvamisansla da erimekte olan kimi kimyasal tuzların yarattığı etkili bir çökeltiden kaynaklanan alabildiğine ince bir sıvı kın buldu. Tüm saçlar bu ayrımsanmaz zarfların varlığıyla güçlü bir biçimde elektriklenerek benzersiz ışıklılık özelliklerine büyük bir ses gücünü de ekleyen, üstad bunu daha önce saptamıştı, parlak suyun sürtünüşü altında titreşmeye başlamıştı. Bundan sonra üstad böyle bir olgunun kendi başına da kolaylıkla elektriklenebilen kedi tüyleri üzerinde nasıl bir etki göstereceğini merak etmişti. Deklen adında çok akıllı ak bir siyam kedisi vardı. Hemen getirtip koca kabın içine daldırdı. Deklen solumasını olağan biçimde sürdürerek usul usul suya gömüldü. İlkin ürktüyse de yeni ortama çabucak alıştı. Ayakları dibedeydi ve meraklı meraklı dolaşmaya başladı. Çok geçmeden her zamankinden daha hafif olduğunu sezerek kendisini çok eğlendiren büyük sıçrayışlara girişti, yavaş yavaş birden yükseldikten sonra ustaca ayak devinileriyle düşüşünü yavaşlatmayı başardı. Böylece yüzme sanatında denedi kendini, hemencecik de çok iyi bildiği bir sanata dönüştürdü. Postun elektriklenmesi beklendiği gibi gerçekleşti. Tüyler biraz daha dikleşerek titreşmeye başladı. Ama kısa ve neredeyse hep aynı uzunlukta olduklarından zayıf ve boğuk bir uğultu çıkardılar yalnızca. Buna karşılık Faustin'in saçlarının görmediği yeni bir olguydu bu. Zar gün ortasında görünecek ve suyun önceden öylesine canlı parıltısı üzerinde bile iyice seçilecek ölçüde yoğun, çiğ ve akımsı bir ışıkla kaplandı. Bir takım göz kamaştırıcı ve soluk alevler Kong dekleni çevreler gibi görünüyor ancak ne kendisini rahatsız ediyor ne de bundan böyle kolay ve sürekli yüzme devinilerini engelliyordu. Kantorel kedi de suyun yoğun oksijenlenmesinin açtığı kaçınılmaz uyarımı görünce deneyimi durdurmak istedi ve merdivenin tepesine çıkarak Kong Deklen'i çağırdı. O da yüzeye dek yüzdü, kediyi boynunun ardından tutup çekti ve yere bırakmak üzere indi. Ama kısacık yol süresince elinin her tüyü incecik bir saydam sıvı kınıyla kuşatılmış ak kürke dokunmasından kaynaklanan sonu gelmez elektrik boşalmalarıyla sarsılmıştı daha acılar içindeyken birdenbire bir düşünce geldi kantorel'in usuna doğrudan doğruya duyulan sarsıntıların şiddetinden kaynaklanan ve ilginç bir aile olayına dayanan bir düşünce Filibert Kantorel, ustanın üç göbek öteden atası, Danton'la aynı zamanda Arsisuob kasabasında doğmuş, onun yanında bir kardeş gibi büyümüştü. Daha sonra parlak siyasal yaşamı sırasında Danton, banker olup Paris'te etkin ama gözden uzak bir yaşam süren, ünlü halk temsilcisinin öteki beni olarak tehlikesini sezdiği tanınmışlıktan özenle kaçınan çocukluk arkadaşını hiçbir zaman unutmamıştı. Danton ölüme mahkum edilince, Filibert yanına girmeyi başarıp son isteklerini öğrenmişti Danton cesedinin parçalarını tanınmalarını sağlayacak en ufak bir belirti verilmeden ortak çukura atmaya kararlı görünen düşmanlarının kimi sözleri kulağına gelmiş olduğundan sadık dostundan değişik kişilerin suç ortaklığını sağlayarak hiç değilse başını ele geçirmek için olanaksızı denemesine rica etmişti Filiber de hemen gelip Sanson'u bularak tutuklunun son dileğini anlatmıştı Sanson, ünlü söyleyiciye bağnazcı hayrandı. Böyle bir durumda ilkesine aykırı davranmaya karar vermiş ve ölüm mahkumuna iletilmek üzere Filiber'e şu bilgileri vermişti. Danton, tam o korkunç anda, böyle bir doğaçlamacıdan gelince hiç kimseyi şaşırtmayacak, gösterişli biçimde anlamlı gözü peklikle, alay olsun diye yüzünün ünlü çirkinliğini öne sürerek Sanson'dan başını halka göstermesine rica edecekti. Sanson, satırın inmesinden sonra mahkumun isteğine uyarak kanlı başı sepetten alacak ve birkaç saniye süresince halkın doymaz bakışına sunacaktı. Bırakacağı sırada ustaca bir el devinisiyle onu her zaman birincisinin yakınında bulunan ve bıçağa kurulacak bezleri ve satırın ağzını bilemekte ve aygıtta ivede onarımları yapmakta kullanılan değişik araçları içeren ikinci bir sepete yollayacaktı. O gün iki sepet birbirine her zamankinden daha yakın olacak, aldatmaca kimsecikler bilmeden gerçekleşmiş olacaktı. Fliber görevinin sonucundan mutlu, Danton'a yeniden ulaşmayı başarmış ve celadın öğütlerine iletmişti. Söylevci dokunaklı bir dilekte bulunmuştu o zaman. Bu iş başarıya ulaşacak olursa başı tahnit edilsin. Sonra da ölümcül tehlikelerle çevrili biçimde süren kahramanca bağlılığın anısını dostunun ailesi için de babadan oğula geçsin istiyordu. Fliber isteklerini harfi harfine yerine getireceği konusunda Danton'a söz vermiş, sonra iki gözü iki çeşme uzun uzun vedalaşmıştı onunla çünkü idam çok yakındı. Ertesi gün satırın altına eğilmeden önce Danton aldığı buyruklara uyarak Sanson'a ünlü tümcesini söylemişti. ''Başımı halka göster, bu çabaya değer.'' Birkaç saniye sonra bıçak görevini tamamlıyor ve Sanson titreyen kalabalığa göstermek üzere başı sepetten çıkarıyordu. Sonra yukarıdan bırakırken ötekiyle iyice bitiştirilmiş araç sepetine düşürmek için atışına hafif bir eğim vermesi yetmişti. Flieber ilk meraklılar sırasına yerleşmiş, uyanık ve dikkatli bir izleyici olarak aldatmacayı yalnızca o görmüştü. Aynı akşam Fliber, Sanson'un evine gitmiş, o da hiçbir kuşku uyandırmadan kolayca götürülebilecek bir paket biçiminde değerli başı kendisine vermişti. İş adamı evine dönünce gizinin yayıldığını görme tehlikesine girmeden başı tahnit etmek için bir yol aramıştı. İşi meslekten kişilere vermesi durumunda, Danton'un herkesçe bilinen yüz çizgilerinin hemen tanınacağından kuşkusu bulunmadığından, Filiber her şeyi kendisi yapmaya karar vermiş, bu amaçla birkaç tahnit kitabı alıp elinden geldiğince anlamaya çalışmıştı. En yaygın biçimde kullanılan yöntemi bir kez öğrendikten sonra başı öylece kalmasını sağlayacak birçok kimyasal banyolardan ve türlü ilaçlardan geçirmişti. O zamandan bu yana büyük yurtseverin dileğine uygun olarak birbiri ardına beş kuşağın bekçilik ettiği ilginç kalıntı Kantorel ailesi içinde kalmıştı. Ama Filiber tahnitçilik dalında fazla acemi olduğundan işini kusurlu yapmış olmalıydı. Çünkü yavaş yavaş dokularda çürüme başlamış bununla birlikte Beyne ve yüz liflerine bir şey olmamıştı. Hiçbir yerde et ya da deri kalıntısına rastlanmamakla birlikte bunlar yüz yılı aşkın bir süreden beri hala olduğu gibi duruyordu. Kantorel bu beynin ve bu liflerin kusursuz yapısını görünce araştırıcı ruhunun ardına düşmüş sayısız elektrik yöntemleriyle bu bütünden tepisel bir devinim elde etmeye çabalamıştı. Başarı uzaklarda kalmış ölüm zamanıyla olduğu kadar özneye düşen tarihsel rolün önemiyle de olağanüstü bir ilgi uyandıracaktı. Ama tüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı ancak sırf ıslak kediye dokunmakla bir dizi güçlü sarsıntıya uğrayınca Üstad ünlü başın sürekli biçimde elmas suyuna batırılmasının herhangi bir akımın geçici etkisi altında istenen tepinin oluşturulmasına erişir kılabilecek ölçüde güçlü bir elektriklenme yaratıp yaratmayacağını düşünmüştü Söylencesel baştan beyin, kas ve sinirleri özenle ayırıp tüm kemikli bölümü yararsız bir fazlalık olarak bir yana bırakmış, sonra iyi bir iletici olmayan hafif bir maddeden ustalıkla bir ince kafes yontmuş, gevşek bütünü ilk biçimini koruyarak bununla tutturmuştu. Hepsi aşağı ucu dallara ayrılarak beynin altında kafesin üç dış noktasını tutan hava asıltılı bir ince kablonun ucunda parlak suya daldırılmıştı. İstenerek beklemeye ayrılan koca bir günden sonra en ufak iplikçikler bile daha önce Faustin'in saçlarının ve Kongdekle'nin kıllarını topladıklarının aynı olan sıvı kınlarla kaplanıp kalınlaşmıştı. Kantorel ilginç nesneyi çıkarıp laboratuvarlarından birine götürerek beyne güçlü bir elektrik vermiş büyük bir sevinç içinde eskiden alt dudağı oynatan sinirlerde bir takım ayrımsanmaz irkilmeler gözlemlemişti. İyi bir yola girdiğinden kuşku duymadan daha büyük sonuçlara ulaşmak amacıyla sürekli çaba harcamıştı ama boşuna tepi yer değiştirerek yüzün şu ya da bu bölgesini belirsiz bir biçimde oynatan zor seçilir bir titreme olarak kalıyordu. Kantorel böylesine küçük bir utkuyla yetinemediğinden başa gözler kamaştıran suya daldırılmış olduğu sırada bir akım göndermek istemişti. Haklı olarak şaşırtıcı suyun içinde yüksek gerilimde toplanmış elektrik yayıntılarının lifleri ve beyni her yandan kuşatarak bunların manyetik gücünü artıracağını düşünmekteydi. Başı yeniden büyük elmasın içine daldırmış, sonra merdivenin tepesine yerleşerek iç yanına etkin durumda bir pil koymuş, pilin telleri beyin loblarıyla bağıntıya geçmek üzere derinlere dalmıştı. Sonuçlar öncekilerden çok daha üstündü. Göz ve kaş kasları çekine çekine kımıldarken dudak sinirleri bir takım sözcüklerin taslağını çizer gibi olmuştu. Usta iyice coşmuş, deneye birçok kez yeniden başlamıştı. Devinim en canlı biçimde hep ağız bölgesinde gerçekleşmekteydi. Açıkça anlaşılıyordu ki beyin tüm yaşam boyunca şanlı söyleyicinin egemen özelliğini oluşturmuş şaşırtıcı konuşkanlık yardımıyla bir tür alışkıyla öncelikle dudaklara etkiyordu. Kantorel, garip hücre yığışımının bunca zamana karşın koruduğu saklı yedek gücü görünce iyice coşmuş, bundan en yüksek yoğunluklarıyla çıkarılabilecek en fazla etkiyi çıkarmaya çalışmıştı. Ama değişik akım türlerini kullanıma sokması, kullanılan pillerin gücünü durum amacasını artırması boşunaydı. Her zaman su içinde bulunan 106 gene aynı göz titremelerinden ve aqua içinde yapılan ilk deneme sırasında gözlemlenen belirsiz söz taslaklarından başka bir şey vermemişti. Usta elinde bulundurmaktan mutluluk duyduğu değerli insan kalıntısından daha eksiksiz bir biçimde yararlanmayı sağlayacak gücü başka yerde aramaya girişmişti.